Radyo Tiyatrosu Palto Yazan Nikolay Vasilievich Gogol Uygulayan İsmet Kalender Yöneten Mehmet Kösoğlu Kayıt montaj Didem Türkmen Efendim, oyunumuzun kahramanı Akaki Akakiyevich yıllardır hep aynı dereceden maaş aldığı halde bir gün olsun amirlerine sistem etmedi. Ağzı var, dili yok, elinden kalem düşmez, başını yazdığı evraktan kaldırmaz, sadık bir devlet memuruydu. Kısa boylu, yüzü çiçek bozuklarıyla çopurlaşmış, kızıl saçları alnına doğru iyice seyrekleşmiş, tombul bir adamdı. Bakışlarında memur hastalığı sayılan hemoroidin acı ifadesi verdi. Akaki Akakievic'i dairede kimse ciddiye almaz, saygı göstermezdi. Genç memurlar sabahtan akşama kadar onu gırgırı alırlardı. <gülüyor> hey arkadaşlar biliyor musunuz sonunda Akaki Akakiyev için gönül sırrını öğrendim ya, <gülüyor> Yani Akaki Akakiyev için bir sevgilisi mi varmış <gülüyor> Evet evet İnanmıyorum bizim Akaki Akakiyev için bir sevgilisi var ha? <gülüyor> Ya onun dosyalardan başını kaldırdığı mı var ki sevgilisi olsun <gülüyor> Bakmayın öyle çalışkan durduğuna... ...dosyalarla evraklarla uğraştığına bakmayın... ...meğer saman altından su yürütürmüş. Vay canına be! Peki Akakiyev için sevgilisi kimmiş? Anna Semyonovna Belebruşkina ya, <gülüyor> ya. ya kim bu Anna Semyonovna Belebruşkina Ya kim olacak Akaki Akakiyev için yetmişlik ev sahibisi Yetmişlik <gülüyor> <gülüyor> mi sevgili <gülüyor> Vay Akakya Akakiyevich anlaşılan kadının evinde kira vermeden oturmak için Onu kendisine aşık etmiş olmalı <gülüyor> İvan'ın anlattıkları doğru mu Akakiyevich Yapmayın arkadaşlar böyle laflar çıkarmayın ...sonra kadının kulağına gider de çirama zam yapar. Hadi Akaki Akakiyeviç... ...gerçeği itiraf et dostum. Senin yerinde olsam... ...mahallendeki kadın bakkalı da tavlardım Akakiyeviç'e. Böylece ondan da... ...bedava alışveriş etme imkanına sahip olurdun. Lütfen beni meşgul etmeyin. Görüyorsunuz burada yazılması gereken... ...olunla evrak var. Bu kadar çalışıp da kendini yorma Akakiyeviç. Bak hepimiz senin gibi memuruz. Bizim. Ama senin gibi sabahtan akşama kadar çalışmıyoruz. Biraz dinlen, güle eğlen. Aa. <gülüyor> Sura bakmayın ama benim memur anlayışım sizinkinden biraz farklı. Ben bugünkü işimi yarına bırakmam. Sonra vatandaşın işi aksar. Şimdi lütfen benimle uğraşmayın. Söyler misin Akaki Akakeviç? Bunca yıl hepimizden fazla çalışıyorsun da. Mükafatın ne oldu ha? Söyler misin bize? Ben söyleyeyim. ...sırtındaki şu meşhur eski paltosuyla hem orayı doldu. <gülüyor> palto mu? Siz ona palto mu diyorsunuz? O lime lime olmuş, soğumuş şey olsa olsa... ...Akaki Akakievic'in sabahlığı denir arkadaşlar. İşte böyle kendi halinde dürüst çalışkan bir memurdu Akaki Akakievic. Eğer onun yerinde başka bir memur olsaydı... ...yani üst makamlarda dayısı bulunan biri olsaydı demek istiyoruz... ...birkaç derece terfi eder daire amiri olurdu. Ama gerçek o ki dairedeki geveze memurların dediği gibi... ...mükafatı eskimiş bir paltoyla hemoroid hastalığı olmuştu. Yine çok yoruldum bugün ama işleri bitiremedim... Akşam yemekten sonra evde tamamlarım artık. Ah, siz misiniz Bay Akakiyeviç? Ee, evet benim Bayan Anna Semenovna. Şimdi içeri girdim. Yine elleriniz kollarınız dosyalarla dolu. Eve iş getirdiniz galiba. Ne yazık ki öyle. Bugün iş çoktu. Bitiremeyince bir kısmını eve getirip yazayım dedim. Neden kendinizi bu kadar yoruyorsunuz Akakiyeviç? Devletin işi bir gecede bitmez ki. Ertesi sabah tamamlarsınız. Fark etmez. Nasıl olsa gecelere evden çıkan biri değilim. Boş vaktim çok. Durun bakayım şöyle. Bir şey mi oldu bayan? Paltonuz Akakiyeviç oldukça eskimiş. Farkında mısınız? Evet biliyorum efendim. Ama yeni bir palto yaptırmam mümkün değil. Her şey ateş pahası oldu. Ama yine de yenilemelisiniz. Bu haliyle çok komik duruyor üzerinizde. <gülüyor> bir ara Terzi Petroviç'e uğrayıp onarmasını isteyeyim. Belki sağını solunu düzeltebilir. Paltonuzun onarılacağını hiç sanmıyorum Akakiyeviç. Görmüyor musunuz sırtı ve omuz başları iyice büzülmüş. Asları paltonun altından dışarı sarkıyor. Sonra yaka ve kolları da lime lime olmuş. Terzi Petroviç bu işte çok ustadır bayan. Bir gözü sakat olmasına rağmen... ...ve devamlı sarhoş olmasına rağmen... ...iyi bir memur Terzi'sidir o. Sarhoş mu... Ne zoru var ki devamlı sarhoş geziyor? Aslında iyi bir adamdır ama karısı yüzünden içiyor zavallı. Neden? Karısı ona ne yapıyor ki içmek zorunda kalıyor? Karısı kısa boylu, şişman, kısır ve çirkin yüzlü bir Alman. Zavallı Petrovic karısını güzel görmek için içi biçip sarhoş oluyor. Ama inanın bana Petrovic ayık olduğu zamanlar çok güzel yama yapar. ...frak ve paltoları telsiz eder... ...benim gibi dar gelirli bir memuru... ...yine elbise almaktan kurtarır. Bıktım bu memur takımından. Nerede tahta bizi yapılmayacak elbise varsa... ...getirip onar diyorlar... Kolay gelsin Petrovic Usta Eyvallah <gülüyor> Şu hale bak Bu yama tutacak hali mi kalmış Çöpü atılacak şeyleri bana getiriyorlar Ne o Petrovic Usta <gülüyor> Hem elindeki ceketi onarıyorsun <gülüyor> Hem de kendi kendine homurdanıp duruyorsun Homurdanırım ee, tabi Bıktım bu memur milletinden Aldıkları bir şeyi en az on sene giyiyorlar ...sonra da aman Petrovic Usta... ...bunu ona diyorlar... ...böyleleri insanı meslekten nefret ettiriyor... Hmm, ...durun bakayım... ...siz de o zavallı memurlardan değil misiniz ha, Evet tanımadın mı beni? Akaki Akakievic... Ha, hatırladım evet hatırladım... ...dokuz yıl önce bana bir balto diktirmektiniz... ...evet evet Petrovic <gülüyor> Usta unutmamışsın... Ha, ...peki... Ne izliyorsunuz bayağı Kakiyeviç. Şey için geldim... ...yani havalar soğumaya başladı... Hı. ...bana diktiğiniz o paltoda biraz eskidi. <gülüyor> ne eskimesi ya... ...mutlaka kevgire dönmüştür. Evet. Dokuz yılda insanlar bile eskiyor. <gülüyor> Kısım Petrovic Usta... ...yani <gülüyor> onarsan diyecektim. Onarmak mı? Evet senin fazla vaktini almaz. Bir iki yamalık kişi var... Sen de görünce bana hak verirsin. Hem o kadar da eski değil. Biraz tozlandığı için böyle görünüyor. Aslında sadece omuz ve sırt tarafı eskimiş. Ama eline almışken... ...yakasına da bir yama geçirirsin. Belki dirseklere de. Hmm. Ver bakayım şunu. Ah. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fazla işi Vay yok değil mi Petrovic demek. Usta? Ha? Sana söylemiştim Bir gününü ya alır ya almaz hmm, Kötü kötü Bunun tamire gelir tarafı Kalmamış baya Kakiyeviç Kumaş dökülüyor Dikiş tutmaz İnanın elimde kalır Yapma Petroviç Usta Sadece omuz kısmı açılmış Sen maharetli bir adamsın Uygun bir parça bulur yamazsın. Mesele yamada değil Yama bulması kolay ...paltonun kumaşı çürümüş diyorum anlamıyor musunuz? Dökülüyor Yama tutmaz bu. Ee, olsun ee, yine de sen bir kolayını bulursun. Kolayı filan yok bunun. Ben buna hiçbir şey yapamam. Siz en iyisi bunu götürün. Kış bastırınca keser. Boyunba ve paçalık yaparsınız. Bir takım kendinize ayırır diğerlerinde satarsınız. Ha, iyi para eder. He. Alman çoraplarından daha iyidir. <gülüyor> e, acilesi yok Petrović usta. Boş bir zamanınızda icabına bakarsın. Olmaz dedim ya. Siz bu kalbura dönmüş paltodan ümidinizi kesin Akaki Akakiyević. Yenisini dikmekten başka çare yok evlendim. Ye, yeni mi? Evet. Mi? Olmaz, mümkün değil bu. Ofala, niye? Çünkü, çünkü benim o kadar param yok Petroviç Usta. Yeni bir palto diktire mi? O zaman siz de bu delik deşik olmuş palto eskisiyle işe gider gelirsiniz. Şey, biraz düşünmem lazım. Hmm. Bunun düşünecek bir tarafı yok Bay Akakiyeviç. ...soğuklar yakında bastırır. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok. E peki kaça şey edersin? E yani kaça şey olur ya yeni bir palto? Yani yeni bir palto diktirecek kadar param yok. E ama merak ettim de. E, kumaşını en iyi yerden ve en ucuzu alabilirim. Dikişine gelince... ...tam üzerinize göre dikeceğimden şüpheniz olmasın. Kaça mal olur, kaça. <gülüyor> Onu söyle Petrovic usta. E. Ee, siz madem eski müşterimsiniz, hatırınız için her şey için e, 200 iki yüz rubleye mal ederiz. Ne? İki yüz ruble mi? Ne? Bir palto için iki yüz ruble ha? <gülüyor> o da sizin için yemiş. Hiçbir terzi bu fiyata iyi bir palto dikmez. Yakasına körk, içine müflonlu astar koyarsanız iki de geçer. Aman Allah'ım. Ya yani... yüz ruble ha? <gülüyor> Neyse. Ben gideyim de düşüneyim Petrovic Usta. Evet. Yaptıracak olursam sana gelirim. Can bilirsin. Demek terzi paltonuzu onarmaya yanaşma daha Akaki Akakiyeviç? Evet efendim. Paltonun iyice eskidiğini, yama tutmayacağını söyledi. Mutlaka yeni bir palto diktirmem gerekiyormuş. E ne var bunda? Siz de diktirin. Sizi tanıdığımdan beri aynı paltoyu giyiyorsunuz. Elbette eskiyecek. Evet ama yeni bir palto diktirmek kolay mı sanıyorsunuz? Kaç rubleye mal oluyormuş? E, i̇ki yüz. Gerçekten de çok pahalıymış Bu yüzden diktirmem mümkün değil ama paltosuz da yapamam Peki ne yapacaksınız Akaki Akakiyevich? Hafta sonu bir daha gideceğim o zamana kadar parası biter Bir tamir işi gelse de şarap parası çıksa diye kapıyı gözler Karısı da para vermeyeceğine göre ben yetişirim imdadına O zaman paltonuzu onarır mı? Bundan yüzde yüz eminim. Kapıda beni görünce sevincinden deliye döner Petrovic Usta. Eline bir gümüş onluk sıkıştırınca yerlere kadar eğilir. Emredin beyefendi diye yalvarır. <gülüyor> Siz de öyle yapın bari. Hey Akakyakakyeviç! Üzerindeki şu paltonun uzaktan akrabasını değiştir artık dostum. <gülüyor> Ivan doğru söylüyor hakakakiymiş. Hak, o palto artık sana yakışmıyor. Gören seni dilenci zanneder. Evet, öyle <gülüyor> öyle. Farkındayım baylar. Onarmak için Terzi Petrovic'e gittim ama sarhoş şerif bir türlü onarmaya yanaşmadı. İlle de yenisini dikelim dedi. E, madem öyle sen de yenisini diktir dostum. Şöyle yakası ve kolları küklü bir palto sana çok yakışır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, tabii kelli felli adam güzel vuru. <gülüyor> ha ah, ah. Doğrusunu söylüyorsunuz ama ne yazık ki... ...yeni bir palto diktirecek kadar param yok. Niye? Çok mu pahalı? Terzi iki yüz ruble istedik. Ne dersin canım? Nasıl olsa ay başı ikramiye alacaksın. Evet ama ikramiyenin yeri hazır. Yeni bir palto alacağım. Ayakkabıcıya tamir borcumu ödeyeceğim. İki gömlek diktireceğim. Kaç parça iş çamaşırı alacağım bilemiyorum. Ee, al. Paran artmıyor mu? Yirmi ruble artıyor ama onunla da paltoyu diktiremem. Görüyorsunuz, tek çare yine eski paltomu onartmak. Geçen Sever Petrovic ustayı kandıramadım ama bu sefer mutlaka kandıracağım. Kolay gelsin Petrovic usta. Oho, siz misiniz Akakiyevic? <gülüyor> Sizi görmek ne saadet beyim. Görüyorum ki bugün <gülüyor> boşsun. Elinde iş yok. Be, kızmet işte. Bir müşteri gelir diye bekliyorum. Güzel. Madem işlerin hafiflemiş... ...şu benim paltoyu bir günde onarırsın artık. Bakın... ...bay Akaki... ...geçen gün de söyledim size... ...o palto adam olmaz. Yenisini diktirmekten başka çareniz yok. Şu gümüş onluğu al hele al al... <gülüyor> Teşekkür ederim Hakiki demiş. Doğrusu paraya da çok ihtiyacım vardı ya <gülüyor> Gördün mü tam zamanında da adına yetiştim <gülüyor> Şerefinize bir şişe bitirir Kendime gelirim Paltodan yana hiç tasanız olmasın En iyisini En uygun fiyata dikerim Yo yo yeni bir palto <gülüyor> istemiyorum Petrovic <gülüyor> Senden eski paltomu Adama benzetmeni <gülüyor> istiyorum ha <gülüyor> Olmaz dedim ya bayım olmaz. Gel sen beni dinle. Sana öyle bir palto dikeceğim ki herkes parmakla gösterecek. Hele kaça çıktığını duyunca daha da şaşıracaklar. Bu fiyata böyle bir palto imkansız olmaz diyecekler. Petrovic Usta sen maharetli bir adamsın. E, <gülüyor> paltomu en iyi şekilde tamir edeceğine eminim. <gülüyor> ...ücretine gelince emeğini boşa çıkarmam... ...birkaç kopet daha veririm... <gülüyor> ...ya o kaç kere söyleyeceğim size Akaki Akakiyeviç... ...şu tamir işinden ümidinizi kesin... Ama e... ...o paltonun işi bitmiş... ...tamire gelmez... ...boşuna vakit kaybetmeyin... ...yenisini konuşalım biz... Demek o pis sarhoşu eski paltonuzu tamir ettirmek için ikna edemediniz ha Akaki, Akakiyeviç. Ne yazık ki öyle. Ah, çaresiz yeni bir palto diktirmek zorunda kalacağım. Madem öyle pazarlık edin terziyle. 200 yüz rubleye palto mu dikilirmiş? Edeceğim tabii. Etmez olur muyum? Siz bakmayın o sarhoş terzinin 200 ruble istemesine. ...yüz rubleye bile razı ederim onu ben. Razı olur mu? Olur olur. Eğer ilk seferde razı olursa... ...bir pazarlık daha yapar... ...seksen rubleye düşürebilirim. Peki seksen rubleyi nasıl bulacaksınız? Hepsini bulmam imkansız. Belki yarısını bulur buluştururum. Yarısı dediğiniz kırk ruble. Bu kadar paranız var mı? Var. Var. Maaştan azar azar kumbaraya atıp biriktirmiştim. Peki yakalan yarısını nasıl ödeyeceksiniz Akaki Akakiyevich? Bunun için bir sene daha dişimi sıkarak masrafları kısacağım ve bir Hint fakiri gibi yaşayarak 40 ruble daha biriktireceğim. Kolay gelsin Petroviç usta. saygı saygıdeğer Akakiyevich. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Umarım kendinize yeni bir palto Diktirmeye karar vermişsiniz Evet verdim Petroviç <gülüyor> Usta <Güzel>. Kendime yeni <gülüyor> bir palto diktirmem şart oldu <gülüyor> İşte buna sevindim sayın Nakakiyeviç Size öyle bir palto dikeceğim ki Görenler parmaklarını Sıracaklar <gülüyor> Kumaşı çok dayanıklı olacak değil mi Of of de nasıl Eski paltonuz dokuz sene idare etmişti Size öyle değil mi Evet <gülüyor> peki yenisi kaç yıl idare <gülüyor> eder Aa, Hiç merak etmeyin sizi öteki tarafa götürecek kadar idare eder bayım <gülüyor> <gülüyor> Yani çok uzun sene dayanır <gülüyor> Yakasına ne koyacaksın? Aa, kürk koyacağım ama tilki ya da tavşan değil Onlar çok pahalı Kedi kürkü koyacağım Kollarına da kürk koyarsın değil mi? Aa, tabii koyarım koyarım koymaz olur muyum hiç? Aynı kumaştan ve aynı kürkten... ...başıma da bir kalpak isterim Petrovic Usta. Tamam. Kumaştan artırır... ...size bir de kalpak yaparım. Ne kadar istemiştin... ...yeni palto için? Ee, sadece iki yüz ruble. Hepsi içinde. Dikişi, kumayı... Yok yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Bu kadar para ödeyemem Petrovic Usta. yüz ruble benim bir yıllık maaşım bile değil. Çok istedin. Çok. Canım dur kızma hemen... Pazarlık payı var tabii. Yirmi rublesini almam sizden. akakı akakiye biç. Yine de çok. Yüz seksen ruble bile veremem. Biraz daha indir şunu bakalım. Ee, biraz daha indirelim. Peki ne kadar iner? Yüz ee, elli rubleye diker. Bu da çok Petrovich usta. Benim gibi bir adam nasıl yüz ruble verebilir? Biraz anlayışlı ol. Bak elinde doğru düz iş yok. Olacağını söyle de anlaşalım. Hem sen iş yap hem de benim işim görürsün. Değil mi? Ee, peki... Siz ne kadar vereceksiniz Sayın Akaki Akaki'ye Bugün içki içti mi Petrovich usta? Ne geze karı olacak cadolos para mı veriyor ki içeyim? Bir haftadır ağzıma musluk suyundan başka bir şey koymadım. Tahmin etmiştim. Bak sana ne getirdim. Boy canına gözlerime inanamıyorum. O elinizdeki içki şişesi değil mi Sayın Akakiyeviç? <gülüyor> evet <gülüyor> sana getirdim <gülüyor> Petrolç usta. Bilirim içmeden seninle pazarlık yapılmaz. Evet, evet evet bu çok doğru. Verin şunu bakayım. Bir içeyim. Oh, ne zamandır hasret kalmıştığımızı kımlanmaya... <Gülüyor> ne diyorduk ya yani şimdi? Size yeni bir falto dikecektim değil mi? Akaki Akakiyeviç. Evet. Ne kadar istemiştim sizler? 100 ruble. 100 ruble ama daha pazarlık yapmamıştık. Aa, evet, evet şimdi <gülüyor> şimdi 100 ruble istemiştim. Varım. 100 ruble. E, evet eğer 80 rubleye razı olursan diktürüm. Nedesin? 80 ruble Hı. Ne yapalım ne Tamam. 80 ruble. Şöyle ayakta durun da bir ölçünüzü alayım Akaki Akakiyevich. olur. olur. Mezrum neredeydi bakayım o ya? Ah şurada masanın üzeriymiş. Nereye gitti ya o? Luna yok. Boynunda asılı Petrovich usta. ya boy boylu, boy, boynumu kaptın görmedim bak. Evet ya buradaymış boynuma. Ulan kim koydu bunu boynuma ya? Ha, biraz demek fazla kaçırmış. Heh, tamam şimdi ölçüyü alırım. Hı. Paltonun uzunluğu ayak bileklerimi de kaplasın. Ölçüyü öyle al usta. Hı, ya o kadar uzun. Hiç i̇şte, olur mu? Palto mu ya? Sabahlık mı? Ya, ha, olsun hiç... olsun. Soğukta ayak bileklerim üşüyor. Vekala. Öyle istiyorsan öyle olsun. Şimdi bir... Altmış uzunmuş. Şimdi de böyle gövdenin ölçüsünü bir alalım bakalım. Ee, biraz bol olsun Petrovic Usta. Zengin Aa, gösteriyor. Tamam tamam. Bir yirmide gövde kalınlığı. Oh, maşallah yani. İyi vesilemişsiniz Akakiyeviç. Bu maaşla ne iyi piştiniz de bu kadar şiştiniz. Yani... Tamam mı? Ölpüleri aldın mı usta? Tamam aldım tamam. Ne zaman dikmeye başlıyoruz? Önümüzdeki yıl. <gülüyor> tamam ne? Önümüzdeki yıl mı? <gülüyor> ben çok mu içtim anlayamadım. Ne dediniz Akaki, Akakiyevich Önümüzdeki yıl dedim Petroviç <gülüyor> usta. O zamana kadar para biriktireceğim. Ee Akaki Akakiyeviç falto işine ne yaptın? Terzi onardı mı? Ne gezer. Namusu herif yenisini diktirmekten başka çaren yok diye tutturdu. Eee peki yenisini diktirebilecek misin? Evet ama ancak bir yıl sonra Aman Allah'ım. Bir yıl daha senin sırtındaki bu peşmürde paltoyla mı göreceğiz Akaki Akakiyeviz. Başka çaren yok. Bir yıl masraftan kesip para biriktireceğim. <gülüyor> Söylesene Akakiyeviç. Hangi masraflarından kısacaksın? E, i̇şe ilk olarak akşam çaylarını kaldırmakla başlayacağım. Yani bir yıl süreyle akşamları çay içmeyeceksin öyle Öyle mi? Evet. E, tabii çay içmeyince mum yapmama da gerek kalmayacak. Böylece aynı anda hem çaydan hem de mumdan tasarruf edelim. <gülüyor> İyi de Akakiyeviç. Akşamları eve yazı götürüyor. Karanlıkta nasıl çalışacak? E, ev sahibinin odasında oturacağım. İyi de o koca karı bir yıl süreyle her akşam seni odasında isteyecek mi bakalım? Ha, neden istemesin canım? Bilmiyor musunuz ev sahibesinin gözü akak Akakiyeviç'te. Bayılıyor ona. Bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki Akakiyeviç. Başka nelerden tasarruf edeceksin? Ayakkabılarımı eskitmemek için en düzgün yollardan işe gidip geleceğim. Yere çok yumuşak basacağım. Ve böylece ayakkabılarımı eskimekten kurtarıp tamir ettirmeyeceğim. <Gülüyor> ya seni sonra öldürürsün be Akaki'ye. <Gülüyor> Tasarruf olarak bunlar yetmez Akaki'ye. Akaki <Gülüyor> İkramiye alınca kendime yeni bir pantolon alacağım. İki tane de gömlek diktireceğim pantolon almaktan vazgeçtim. Gömleği de bir tane diktireceğim. <gülüyor> İyi de koca yılı bir tek pantolon ve gömlekleri nasıl idare edeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Akşam eve döner dönmez hemen üstündekileri çıkartıp pijama mı giyeceksin? <gülüyor> Yahu Akaki Ak Kendini bu kadar sıkıntıya sokacağına şu ev sahiben Anna Semyona ile evlensen diyorum. Yani Ivan doğru söylüyor Akakiyeviç. Kadının koca apartmanı var. Kira vermediğin gibi kira da alırsın. Tabii. İstediğin gibi yaşayabilirsin. E, para biriktirme zahmetine katlanmadan kendin. ...en güzelinden kaliteli bir patron bile yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın baylar, ben 45 yaşındayım. Oysa o benden 20-25 yaş büyük. Böyle bir kadınla nasıl evlenirim? <gülüyor> ya ne fark eder dostum? Nasıl olsa odanda mum yakmamak için... ...bir yıl boyunca onun odasında oturacaksın. <gülüyor> İlk günlerde bu kısıtlamalara alışması kolay olmadı Akaki Akakiyev için. Fakat diktirici yeni paltonun hayali onu avutmaya yetti. Sanki evlenmeye niyetlenmiş gibi kendisini mutlu hissediyordu. Yeni palto çekici güzel bir gelin siluetinde onun rüyalarını süslüyor, bütün gecelerini hatta bütün gününü dolduruyordu. Yeni paltosuna kavuşma tutkusu öyle ağır bastı ki akşam yemeklerinde kaldırmaya karar verdi. Aç karnla yatınca daha güzel rüyalar görüyordu. Akaki Akakiyevich. E buyurun Anna Semyonova. Yanlış anlamayın ama üç aydır her akşam iş çıkışı benim odama geliyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı? Şey ne sebebi olabilir ki efendim sizi çok severim. Sohbetinizden hoşlanıyorum. Sohbet de edemiyoruz ki sizinle. Hiç konuşmuyorsunuz. ...yaptığım çayı içip işten getirdiğiniz yazıları yazmaya başlıyorsunuz. Şey, malum devlet işi. Gündüz dairede bitiremiyorum. Eee siz nasılsınız efendim? Gününüz nasıl geçti? Ve böylece aylar aylara eklendi. Yaptığı tasarruflar sonucu Akaki Akakiyeviç'in serveti 70 rubleye ulaştı. Yeni paltosunu diktirmek için 10 rublelik bir açığı kalmıştı. Ne yapacağını kara kara düşünürken birden müdür ikramiye olarak 40 ruble yerine 60 ruble verince bu sıkıntısı da bitmiş oldu. Artık yakası ve kolları kürklü paltosunu diktirebilirdi. Ertesi günü Petrovich ustanın kapısına dayandı ve birlikte çarşıya çıkarak paltonun kumaşını, kürkünü ve aslarını aldılar. Görüyorsunuz işte Akaki Akakievich paltonuzun kumaşı en iyisinden. Astarı da pamuklu. Evet. Astarın parlaklığı andırıyor. anırıyor. Sağlamlığına da diyecek yok. Kesinlikle bu astar paltodan önce eskimez Sayın Akakiyeviç. Ayrıca ya, yakaya ve kollara koyacağım kedi derisi uzaktan samur gibi gözüküyor. Hiç dikkat ettiniz mi? <gülüyor> evet evet haklısınız evet, Petrovic Usta. E, artık paltoyu dikmeye başlayabilirim. Petrovic usta öyle bir palto dikecek ve öyle özeneceksin ki... nevski caddesindeki terzilerin elinden çıkmış gibi olacak. Nevski caddesindeki terziler de kim oluyormuş? Ben dikişleri evimde yapıyorsam vergi vermemek için yapıyorum. O züppe terzilerin onunu birden cebimden çıkartırım haberleri bile olmaz. Ben ordu da generallere elbise dikmiş bir ustayım. Onlara gitseydiniz de boynunuzun ölçüsünü alsaydınız. Hepsi tabela terzisidir onların. Bir paltonun sadece dikişine 70 ruble isterler. Genel. Biliyorum biliyorum Petrovic Usta. Şey soğuklar bastırmaya başladı. Palton bir haftaya kadar yetişir değil mi efendim? Siz pantolonla paltoyu karıştırıyorsunuz Bay Akakiyeviç. Profesyonel bir palto dikişi 15 günden önce asla bitmez. Peki tamam Petrovic Usta. Hı. Kaç günde yetişeceğini sen bilirsin. Evet. Palto bitince ben senin daireye getiririm. Olur. Yahu Akaki Akakyev için nesi var bugün? İlk defa onu Evran arasında boğulmuş olarak görmüyorum. Sabahtan beri gözü hep kapıda. Birini mi bekliyor yoksa? Bilmiyor musun? Neyi? Yeni paltosu gelecek bugün. Ya sahi mi? Evet, zavallı bütün bir yıl o paltoyu için yemedi, içmedi ve sonunda diktirmeyi başardı. tercisi bugün getireceğini söylemiş. O yüzden gözü kapıda. Bak sen, onu Bunu... gören de paltosu değil, sevgilisi geliyor <gülüyor> Kafayı paltoyla bozmuş herif. <gülüyor> eh, ne yapsın zavallı? Hayatta sahip olduğu tek şey o paltos. Onu giyince kendisine kişilik kazandırdığını sanıyor. Ah, merhaba. <gülüyor> Petrovic usta. Tamam mı? Getedir mi yeni paltomu mu? Elbette. Terzi Petrovich bugün getireceğim dediyse getir. Al, işte palton. <gülüyor> e, e, çabuk çabuk aç Petrovich, aç. Tamam. Palto mu görmek istiyorum, hadi. Tamam bir dakika. Generallere layık bir palto oldu Akakyan Kekievich. ...görünce çok beğenecek. Ya. Hadi hadi hala açamadın şu paketi Petrovic Usta. Evet Petrovic Usta biz de sabırsızlanmaya başladık. Göster bakayım Akakiyev için <gülüyor> aldın mı? Canım? Hadi göster artık. Yani, <gülüyor> i̇şte Akaki, Akakiyev için paltosu. Vay canına. Görünüşe bakılacak olursa çok güzel olmuş. İyi ama bakalım ölçüleri tam aldın mı? Üzeri mi olacak mı? Hiç merak etme Bay Akakiyevic. Ölçü almakta Petrovic'in üstüne yoktur. Evet... ...şunu giyin de üzerinizde bir görelim bakalım. Evet, evet, evet, giydir evet, bakalım Petroviç, hadi giydir. Evet, tabii tuttum. Şimdi giyin bakayım. Nasıl oldu? Evet, Vay, bay, bay, bay. şuraya bakın Sayın Baylar nasıl kalıp gibi oturdu, değil mi? <gülüyor> ha, evet, evet. hakikaten öyle. <gülüyor> Bana çok yakıştı bu Akakievich. Evet. Evet. <gülüyor> Yakışacak elbette Onu kim dikti Ben diktim Rusya'nın en ünlü terzisi Petrovich Usta dikti Eline sağlık Petrovich Usta Gerçekten çok rahat bir palta olmuş E artık güne güne eski takat İyi günlerde giy yakakiyeviç Bravo Çok iyi Tamam tamam lütfen lütfen arkadaşlar Tamam Tamam arkadaşlar sağ olun Eee İyi bir vahşişi hak ettim herhalde. Öyle değil mi efendim? Evet. Doğrusu benim böyle bir paltom olsaydı iki evet. rubleden az bahşiş vermez Sen de. de çok cimrisin Beyvan. Ben olsam en az beş ruble vahşiş verirdim. Tabii tabii. Hı. Hatta üstüne üstlük bir de bütün mesai arkadaşlarıma sıkı bir ziyafet evet, evet. Ee, evet. Şey Arkadaşlar teşekkür evet. ederim ama bu işi biraz büyütmüyor musunuz? Alt tarafı bir palto işte. Neydi? Ya bakın beyler müdür geldi. Aa. Müdür, müdür, müdür geldi. Müdür geldi. Ee, müdür. neler oluyor orada? Toplanmış ne bağırıyorsunuz böyle. Eyvindir. şey efendim. Sayın şey ee, müdürüm. Akakyaev için diktirdiği yeni paltosu gelmiş de ona bakıyorduk sayın müdürüm. Şöyle kenara açılın da bakayım Akakyaev için paltosuna. Aa, bayağı güzelmiş palton Akakyaevç güle güle giy. E, teşekkür ederim müdür bey. Bunu kutlamamız lazım. Aa, biz de aynı şeyi söylüyorduk efendim. Akaki Akakiyeviç bu paltoya sahip olabilmek için... ...bir yıl yemedi, içmedi, para biriktirdi. Hep bize ziyafet çekmesini istiyoruz yani. Evet, evet, istiyoruz. Evet, peki. Akakiyeviç'e yüklenmeyin şimdi. Hem bir yıl para biriktirdi diyorsunuz... ...hem de ziyafet çekmesini istiyorsunuz. Bu görevi ben yükleniyorum. Bugün benim isim günüm. ...akşam hepiniz bizim eve davetlisiniz tamam Ay, evet. Sağ olun müdür bey. Sağ olun. Evet, evet evet evet. Şimdi işinin başına dönebilir herkes. Akşam bizim evde görüşürüz. Tabii müdür. Tabii müdür. Tamam, müdür. Doğrusu faltonuz çok güzel Akaki Akakiyevich. Sizi bambaşka biri yapmış. E, teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Umarım arkadaşlarınız da beğenmiştir yeni paltınızı. Evet hepsi de beğendi. Hatta daire müdürü paltomun şerefine bu akşam evinde vereceği isim günü partisine davet etti beni. Ne güzel. Paltınızı giyerek gidin siz de. Ee, şey ben böyle eğlencelerden pek hoşlanmam efendim. Ama gitmezseniz de çok ayıp olur sonra. Hem davet eden daire müdürü dediniz öyle değil mi? Ee, evet öyle gitmem gerekiyor tabii. Hem böylece gece yürüyüşünde paltomun bedenimi ısıtıp ısıtmadığını da deneme fırsatı bulurum. Şey, ben müdür beyle aynı yerde çalışıyorum. Beni davet ettiler de efendim. Hoş geldiniz efendim. Paltomuzu alayım. E, Paltomu mu? Şey vermesem olmaz mı? İçerisi hali sıcak efendim. Soratarlarsın. Ayrıca misafirlerin paltoyla ev içinde dolaşması doğru bir şey değil. Öyle mi? E, peki vereyim. Yeni galiba. E, e, evet efendim. Alttan mu? Ha, ha tabi tabi tabi. Daha bugün diktirdim. Beğendiniz mi? Çok güzel dikilmiş. Size de çok yakışmış. E, çok teşekkür ederim. Buyurun alın. Yalnız dikkat edin. Ona iyi çok iyi bakın. Hiç merak etmeyin efendim. Giderken yine benden alırsınız <gülüyor> şuraya bakın. Kim geldi arkadaşlar? Neden geç geldin Akakiyevich? <gülüyor> ee, şey benim evden burası bir hayli uzak da. <gülüyor> Yoksa yürüyerek mi geldin akaki, Akaki'ye biçim? Ee, evet efendim Ama çok soğuk ama inanın ben hiç hissetmedim Paltom beni gayet güzel koruyor Evet evet paltosu Arkadaşlar Akaki için meşhur paltosunu içinizde görmeyen var mı? Aa, Aa. Nasıl görmezsiniz? Daha bugün terbisi getirdi harika bir palto Akaki Akakiyeviç. hadi paltonu giy de görmeyenler görsün dostum Yapmayın beni utandırıyorsunuz alt tarafı bir paltoyu Aa, Öyle deme sıradan bir palto değil o Hadi giye millet görsün. Ha. Evet ama. Ha Evet evet. Hadi bakalım Akakievich. Giye göster şunlara paltonu. Yoksa sabaha kadar susmazlar. İsteriz. Peki müdür bey. Ee, şey az önce size vermiştim paltonu. Ee, verir misiniz lütfen? Ha, gidiyor musunuz? Hayır ama giyeceğim. Sahi mi? Üşüdünüz mü yoksa? Ee, yo içerisi hayli hali sıcak ama arkadaşlar paltonu görmek istediler. Ha, şu mesele tabii vereyim. Ha, buyurun. Ya, teşekkür ederim Giydim işte Aa, <gülüyor> <Çok güzeldi>. yani, <gülüyor> şarkı, şarkı, şarkı. Harika yani bu kadar Evet olur. arkadaşlar Şimdi de yiyip içelim Herkes müfi <gülüyor> Şey müdür bey Eğer izin verirseniz gitmek istiyorum bu saatte mi? Gelenin ne oldu ki? Akaki, Haklısınız müdür bey ama evim çok uzakta Sonra sokaklarda çok ıssız Daha fazla geç olmadan gitmek istiyorum Peki dost. Geldiğin için teşekkür ederim Herkese iyi geceler İyi geceler, i̇yi geceler. Hey! İyi geceler. Akaki Eviç Paltona dikkat et Hırsızlar çalmasın dostum <gülüyor> Ben gidiyorum Paltonu verir misiniz? E, tabii efendim Askıdan alırken dikkat edin lütfen bir yere takılmasın Merak etmeyin efendim Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Yere düştü e, e, e. Dikkat edin demedim mi ama size e, Sakin olun efendim bir şey olmadı Biraz tozlandı sadece Şimdi temizlerim Ivan Paltona dikkat et demekle Neyi kastetti acaba Hırsızlar benim neyimi soyacak ki Cebimde bir kuruş bile yok. Her kuruşumu paltoya harcadım. Sokakta amma hızlısıza. Neyin var necin. Keşke hiç gelmeseydim. Ama paltom hakikaten bir harika. Bu soğuğa rağmen hiç üşümedim. Petrovic usta hakikaten bir usta terziymiş. Hey sen! Eyvah! Bu da kim? Bana mı sesleniyorsun yoksa? Hey sen dedim duymadın mı beni? Aman ne korkunç bir adam. Tipine bakılacak olursa hayduta benziyor. Bana mı seslendiniz bayım? Evet sana seslendim. Adın ne senin bakayım? Ee, şey Akaki e, Eviç efendim. Efendini sevsinler. Söyle bakalım nereden buldun o üstündeki köklü paltoyu? E, ben e, ben bulmadım. Bu palto benim. E, yani kendi paltom. Yalan söyleme yoksa şu elimdeki bıçakla doğrarım seni. E, Durun yapmayın. Yapmayın ne olur. Yemin ederim ki bu palto benim. Senin ha? Ne iş yapıyorsun sen bakayım? E, ben, ben devlet memuruyum. E, dairede çalışıyorum. <gülüyor> Madem öyle senin gibi 3 rubrelik bir devlet memuru böyle bir paltoya nasıl sahip oluyor ee, Şey ben e, para biriktirdim Vay uyanık vay Para biriktirmiş Seni hırsız seni Hiç inkar etme Sen bu paltoyu çaldın arkadaş Yok e, yok yo, yemin ederim ki çalmadım Bir de utanmadan yemin ediyor. Bu palto benim benden çaldın onu e, Hayır hayır ne dediğimi duydun çıkart bakalım palto'yu ahbap Lütfen rica ederim bu palto benim her şeyim Hayatım onu diktirmek için bir yıl süreyle para biriktirdim Yalvarırım almayın onu benden Bak palto'yu efendi gibi çıkartıp verecek misin Yoksa şu bıçakla seni öldürüp de ondan sonra mı alayım He ne dersin Bak üçe kadar sayacağım Ya palto'yu canlıyken verirsin Ya da cesedinin üzerinden alırım Bir İki. Aa durun durun. E, tamam paltoyu veriyorum. Ha şöyle. Elibi kana bulamaktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. <gülüyor> Eyvallah. Hadi satılık palto. Palto var. Satılık palto. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> palto. <gülüyor> Paltamı çaldılar indat. Gitin. Paltamı kurtarın indat. Allah kahretsin. Ne biçim memleket bu? Yolda adam soyuyorlar. Kimsenin umurunda bile olmuyor. Hah, şu ileride bir bekçi kulübesi var. Gidip bekçiye haber vereyim. Hemen hırsızı yakalasın. Hah. Hah. Bekçi bende, Bekçi bende. Uyuyor. Millet dışarıda soyulurken adam uyuyor. Uyuyor burada. Hey uyan be adam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Çipka. ne var ne oluyor daha ne olacak yolda adam soruyorlar sen burada uyuyorsun ne uyuması uyudun falan yok benim uyuyordun işte seni horlarken yakaladım <gülüyor> sürüm sürüm süründüreceğim seni bana bak kendine gel kendine gel be adam görevli bir memura görev başında hakaret edemezsin sen ...yeterim çünkü uyuyordum burada. Hayır hayır uyumuyordum. Gördüğün gibi ayaktayım... ...ben görev başındayım. Eğer bir şikayetim varsa... ...var tabii var var. Az önce gözü dönmüş eli bıçaklı bir haydut beni Soy... soydu. Sahi mi? Neyinizi aldılar? Palto mu? Yeni diktirdiğim... ...bugün sahibi olduğum palto Ya, Vay namussuz. Eskiden aç kaldıkları için çalıyorlardı. Demek şimdi de üşüdükleri için çalıyorlar öyle mi? Bak şimdi yorum yapmayı da git hırsızı yakala ve... ...palto geri getir. Bu senin görevin. Aa, ya, hayır hiç bile görevim değil. Eğer paltonu çalanları yakalamak istiyorsan... yarın gündüz Öl gider dilekçe bildirirsin tamam mı? E, e, e, candan paltonu bulmak onların görevidir. Benim, Peki sen ne işe yararsın bir adam? Ah, bağırma bana ben bekçiyim. Hırsızları korkutmak için sadece ve sadece düdük çalarım. Ve buraya ah, içerik ah, gelirim. Ah, yerin dibine batsın düdüğünde sende. Canım palton gitti. Ona tam 80 rubre saymıştım. Ve daha dolu dolu bir gün bile giymemiştim. Aman Allah'ım Akaki Akakiyevich ne oldu size bu ne hal? Sormayın efendim. Müdür Bey'in davetinden dönerken eli bıçaklı bir haydut paltomu çaldı. Ne? Paltonuzumu mu çaldılar? Evet, paltomu çaldılar. uğruna bir yıl yiyip içmeyip para biriktirerek diktirdiğim <gülüyor> paltomu çaldılar. Ah, vah vah vah. Elleri, ayakları kırılsın. Dilleri tutulup gözleri kör olsun. Alçak şerefsiz haydut bunu nasıl yapar bana? Milyonlarca insan paltoyla dolaşırken neden beni kurban olarak seçti? Üzülmeyin Akaki Akakiyeviç, beni de üzüyorsunuz. Nasıl üzülmem efendim? O paltoyu ne şartlar altında Diktirdiğimizi siz herkesten iyi biliyorsunuz. Bilmez olur muyum Mumdan tasarruf etmek için bütün bir sene Geceleri benim odamda oturdunuz Benim çayımı içtiniz Ne yapacağım şimdi efendim Gece bekçisine şikayet ettim ilgilenmedi bile Gece bekçisi kendini korumaktan Aciz zavallının teki Siz en iyisi yarın sabah karakola gidip Komiserle konuşun bir e, komiserle mi? ilgilenir mi acaba? İlgilenir, ilgilenir. Kendisi beni tanır. Çok iyi bir insandır. Her pazar kiliseye gider. Size yardımcı olacağından eminim. Haklısınız. Yarın eski paltonu giyip komisere şikayetimi arz edeceğim. Buyurun neyi istemiştiniz bayım? Ee, komiserim adım Akaki Akakiyavic. Devlet memuruyum. Üstünüzdeki paltodan belli oluyor. Şikayetiniz nedir onu söyleyin. E efendim e Anna Semyonova'nın da selamı var size. Yani sizi tanıdığını söyledi. Doğrudur kendisini tanırım. E, dün gece eli bıçaklı bir hırsız yolumu çevirip paltomu çaldı. Peki gecenin o saatinde ıssız yollarda ne işiniz vardı? E, daire müdürünün e, paltomun şerefine verdiği bir e, parti vardı. E, pardon yani e, müdürümün isim günü için e, evinde toplanmıştık. Çay partisi vermişti. O davetten dönüyordum efendim. Şu çay partisi dediğiniz içki alemi olmasın Bay Akaki Akakiyevich? Nasıl yani? Şu kötü evleri kastediyorum. Onlardan birinden mi geliyorsunuz? Ee, bana bakın. Ben şerefli bir devlet memuruyum. Böyle asılsız uçlarla itham edemezsiniz beni. Sakin olun lütfen. Hayır olmayacağım. Dün gece paltomla ilgilenmeyen, görev başında uyuyan o bekçiydi. Şikayetimle ilgilenmeyen siz de şikayet edeceğim. Benim önemli makamlarda tanıdıklarım var. Eğer palton bulunmazsa başınıza gelecekleri siz düşünün artık. Durun durun. Sakin olun canım. Madem önemli mevkilerde tanıdıklarınız var, gereği yapılacaktır. Şikayet dilekçesini yazıp girişteki memura bırakın. Patoma bulacak mısınız peki? Sonucu size adresinize resmi yazıyla bildiririz. Şimdi gidebilirsiniz. Ya arkadaşlar Akaki, Akakiyeviç'e bir şey mi oldu acaba? Yok. Ya 20 yıldır bir kez olsun işe geç kalmazlık yapmamıştı. Nerede? Sakın hasta olmasın. Ha yok canım o hasta olmaz taş gibi adam. Belki de yeni paltosuna kavuşmanın sevinciyle uyuyakalmıştır. <gülüyor> yapma yapma gecikti işte. <gülüyor> Günaydın. Hah, geldi. Ya nerede kaldın dostum seni çok merak ettim. Ah, Yeni paltona ne oldu Akakiyeviç? Niçin eskisini giydin? Yoksa yenisine kıyamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yeni paltomu dün gece çaldılar. E, Aa, ne? Ne? Sen ne dedin? Çaldılar. çaldılar mı? Evet bıçaklı bir haydut üzerimden aldı paltomu. Ah, ne günlere kaldık. Nasıl oldu peki? Sokak çok ıssızdı ve kimseler yoktu. Niyeti ciddiydi. Paltomu vermeseydim beni öldürecekti. Hay aksi... Gerçekten çok üzüldük Akakiyeviç Polise haber verdim mi? Verdim ama bir işe yarayacağını sanmıyorum Dilekçe yazıp bırakmamı istediler Polisler katilleri bile yakalayamazken Paltom nasıl bulacaklar söyler misiniz? Doğru, tabii tabii. Ya, doğru söylüyor Bak aklıma ne geldi Akaki Akakiyeviç Bizim daire müdürünün geniş bir çevresi vardır Üst makamlarda da tanıdıkları var Durumu git ona anla sana yardımcı olabilir Hı? Evet, evet. Ee... Olur belki faydası olur evet. Yazık Zavallı Akaki Akakiyeviç ...o palto için ömrünün bir yılını... ...neredeyse yoksulluk içinde geçirdi. Yemedi, içmedi, para biriktirdi. Tam paltosuna kavuştuğu gün... ...haydutun biri üzerinden aldı. Işte. Bundan sonra yeni bir palto almıyor ömrü yetmez zavallının. Evet, evet doğru. Evet. Aha, bakın aklıma ne geldi arkadaşlar. Bakın, aramızda para toplayıp... Akaki Akakiyevçe yeni bir baldo olur. Ne dersiniz? Şey e, bu biraz zor olur İvan. Neden? Unuttun mu? Bu ay içinde iki kere aramızda para topladık. Üçüncü bir sefer toplayacak paramız kalmadı. Bu evet. da doğru. Evet. Şube müdürünün emriyle emekli ayrılan genel müdüre hediye aldık değil mi? Doğru. Evet. İkincisinde de bir yazar arkadaşın yeni çıkan kitabını kütüphaneye hediye etmek için para toplamış. Doğru. Evet, doğru. Bu doğru. Yemden para bulacağız. Evet. Şimdi. Doğrusu paltonun çalınmasına çok üzüldüm Akaki, Akakiyevich. Keşke dün gece seni evimdeki partiye davet etmeseydim. Bunda sizin suçunuz yok efendim. Rusya'da ahlak ve asayiş diye bir şey kalmamış. Hırsızlar çalıyor, polisler onları yakalamak için kıllarını bile kıpırdatmıyor efendim. Polisten umudunu kes dostum. Paltonun normal yollardan bulunabileceğini sanmıyorum. Tanıdığım nüfuslu bir bürokrat var... Onu devreye sokarsak polize tazdik ederek paltonu buldurabilir. Sahi mi efendim? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Eğer izin verirseniz hemen o nüfuzlu bürokrata gitmek tabii istiyorum. Tabii tabii al kartını vereyim sana. Benim gönderdiğimi söylersin. Sağ olun. Sağ olun müdür bey. Sağ olun efendim. Yönetimin temel şartı disiplin ve sertliktir dostum. Haklısınız efendim. Eğer bir yeri doğru dürüst yönetmek istiyorsanız yapacağınız ilk iş sertlik olmalıdır Kimseye acımayacaksınız yüzüne gülmeyeceksiniz ve her zaman her şartta ciddi olacaksınız Şüphesiz haklısınız efendim Hiç kimsenin terbiyesizlik ve saygısızlık yapmasına müsamaha edemem Bana saygısızlık makama saygısızlık makama saygısızlık da kutsal devlete saygısızlık demektir Aynen söylediklerinize katılıyorum efendim Gir e, Affedersiniz efendim Evet sekreter hanım. Ne istemiştiniz? Bir bay sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? Akaki Akakiyeviç adında biri. Şerefli bir devlet memuru olduğunu söylüyor. Ne biçim tabir o öyle? Başka memurlar şerefsiz mi yani? E, herhalde değildir efendim. Ben bu isimde birini tanıdığımı hatırlamıyorum. Niçin gelmiş? Söylemiyor efendim. Konunun çok önemli olduğunu ancak size anlatabileceğini ifade etti. Peki kim göndermiş bu herifi? Bilmiyorum. Elinde sizin kartınız var efendim. Evet. Al bakalım içeri ne istiyormuş öğrenelim. Peki efendim bay akakciye geçirebilirsiniz efendim. E, teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. E, şey e, affedersiniz efendim. Söyleyin bakalım nedir anlatacağınız önemli mesele. E, şey efendim e, şey için gelmiş. Şeyi mey bırakın da anlatın. Sizi dinliyorum evet buyurun. E, şey yani dün gece e, bizim daire müdürümüzün evinde verdiği partiden dönerken şey oldu efendim. Ne oldu? Şey oldu bir hırsız e, daha doğrusu haydutun teki e, elinde bıçağı vardı. Evet sonra e, e, paltomu çaldı saygıda yer efendim. Polise başvurmadınız mı? E, vurdum efendim. Olay yerinde bekçi kulübesi vardı. Şikayete gittim uyuyordu. Bu sabah komsere komisere gittim ama ilgilenmedi. Sonra bizim daire müdürü bana sizin kartınızı verdi. Ve size gelmemi söyledi. Paltonuza üzüldüm Bay Akakiyeviç. E, ben o paltoyu yaptırmak için tam bir yıl yani 365 gün az yedim az içtim. Tasarruf etmek için mum yakmadım. Çay içmedim. Ayakkabılarım eskiyip de tamir ettirmemek için burunlarına basarak yürüdüm. Kısa kesin. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Eşsiransları Paltom'un bulunması için ilgili makamlara emir vermenizi istirham ediyorum efendim Bayım Bayım siz nasıl bir devlet memurusunuz Size resmi usulleri öğretmediler mi Nerede olduğunu sanıyorsunuz siz Bir mahalle karakolunda mı Kimle konuştuğunu sanıyorsunuz Bir hırsızlık masası polisiyle mi Her makama başvurmanın bir usulü vardır Önce kalem müdürlüğüne bir direkçe verecektiniz Direkçeniz şube müdürlüğüne habale edilecek Oradan sekreterime gelecek Ve sekreterim eliyle bana ulaşacaktı şey, ekselansları müsamaha sığınarak zaman kazanmak istedim. Hem bir şey, bilirsiniz sekreterlere pek güven olmaz. Ne? Siz ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Şu söylediğiniz sözler resmen suçtur. Size soruyorum, ne söylediğinizin farkında mısınız? Çabuk, çabuk dışarı çıkın, terk edin makamı. Zavallı Akaki Akakiyeviç, nüfuzlu bürokratın odasından nasıl çıktığını, eve hangi yollardan geldiğini hatırlamıyordu. Sanki kendisine taşıyan vücut onun değildi. Bulutların üzerinde yürür gibi karlara basıyor, esen hissetmiyor, zorlukla nefes alıyordu. Yatağa uzandığında boğazı şişmiş, alnında soğuk ter taneleri birikmişti. Ertesi gün yataktan kalkamadı. Sonraki günlerde de rahatsızlığı giderek artınca... ...ev sahibesi Anna Semyonova doktor çağırmak zorunda kaldı. Akaki Akakiyeviç'in nesi var doktor? <Gülüyor> Yazık. Hastanız şiddetli bir hummaya yakalanmış Anna Semyonova. Peki bu hummadan kurtulabilecek mi doktor? Hemşire, üzülerek söyleyeyim ki yapabileceğim bir şey yok. Hastanız gidecek. İki güne varmaz ahirette sevdiklerine kavuşur sanırım. Aman Allah'ım yani Hı. ölecek mi? İlaç falan alsak? Bence siz ilaç yerine ona bir tabut ısmarlamaya bakın. Pahalısına da gerek yok. Çamdan olsun yeter. Peki doktor bey, sizi yolcu edin. Zavallı adam... ...çalınan paltosu yüzünden ölecek. Akaki Akakiyeviç? Petrovic ...bana yeni bir palto dik... ...ama üzerinde hırsız kapanlara bulunsun. Zavallı... ...ateşler içinde sayıklıyor... ...rüyasında paltosunu görüyor galiba. Paltomu istiyorum... ...yakası kürklü paltomu... Seksen ruble verdiğim paltomu istiyorum. Üzülmeyin Akaki Akakiyeviç. Siz iyi olup Yeni bir tane diktirirsiniz. Eski paltomu neden astınız? Yenisi nerede? Kendinizi yormayın Bay Akakiyeviç. Lütfen. Lütfen yormayın kendinizi. hasta <gülüyor> Özür dilerim. Paltomu bulmanızı istiyorum. Bulun onu. Bulun bana. Uğursuzları yakalayın lütfen. Merak etmeyin. Yakalayacaklar Bay Akakiyevic. Siz iyi olun yeter ki. Size bir çorba yapayım mı Bay Akakiyevic? Bay Akakiyevic? Beni duymuyor musunuz Bay Akakiyevic? Aman Allahım, ölmüş. Akaki Akakiyevic ölmüş. Allahım, Allahım zavallı öldü. Bir balta uğruda öldü. Evet. Akaki Akakievich büyük fedakarlıklarla sahip olduğu paltosunun çalınmasına dayanamayarak kahrından öldüğünde geriye ondan sadece üç beş tüylü kalem, bir demet resmi antetli beyaz kağıt, üç çift çorap, iki takım iç çamaşırı, bir gömlek, bir eski pantolon ve duvarda asılı eski dökük paltosu kalmıştı. İşte şerefli bir devlet memurunun geride bıraktığı bütün mal varlığı buydu. Palto adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.